Herkese merhaba, biz Ekşi Beşiktaş bloğundan dört arkadaş e, canlı yayın yapıyoruz. Amacımız e, ana akım medyada gördüğümüz sıradan, te, kendini tekrarlayan yorumlardan biraz uzaklaşabilmek ve daha özgün şeyler paylaşabilmek. E, tabii ki bizim alanımız Beşiktaş, diğer takımlara değineceğiz ama asıl olan Beşiktaş bizim için. Bu nedenle öncelikle e, sezona, sezonun genel görünümü, sezona giriş nasıl oldu bunun üzerine biraz e, konuşalım istiyoruz. Ben sözü Burak'a veriyorum. Ee... <gülüyor> Burak beklemiyor muydun? Geçen hafta Gürcan'dan almıştım, başladık. <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta Gürcan'dan başlamıştık. Bu hafta senden başlayalım dedim ama eğer istersen Gürcan'dan başlayalım. Öyle devam edelim. Nasıl istersin? Hiç fark etmez. Gürcan hazırsa pas şey yapsın. Tamam, e... tamam. Tamamdır. Sezona nasıl girdik ve nasıl bir sezon bizi bekliyor önümüzde? Vallahi bence şöyle bir sezon bekliyor. Ben hep böyle kendimce tabii ki Hani daha insanların konuşmaya değer olmadı veya kafa yormadığı konulara konuşmayı seviyorum. Çünkü öbür zaten herkes konuşuyor. Ben şöyle görüyorum aslında bu sezonun başlangıcı bence psikolojik olarak bütün takım taraftarlarının problemli olduğu. Zaten problem değil de taraftarın bakışı belli oranda. Bu sezon bence gerçekten diğer sezonlardan daha farklı bir takım duyguların hissedildiği ve o, o duyguların bir takım reaksiyonlara yol açacağı bir sezon bizi bekliyor. Şimdi Türkiye'ye gidildiğin zaman nedir? Fener Galatasaray şampiyonu olur. İşte 6-7 senede bir araya Beşiktaş girer. Beşiktaş eğer çok kötü bir adam geçiriyorsa araya işte Trabzon girer. Veya aradan Bursa girer. Biz Trabzon veya Bursa girdiği zaman sinirleniriz. Çünkü işte 8 senede bir bize gelen şansı onların aldı tutmalar burada bir eleştiri falan genel olarak yani tarihsel istatistiksel olarak böyledir. Ama son iki sezonda Beşiktaş'ın yaptığı yükseliş ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın düşüşü bu statikoyu belli oranda bozdu. Bu ne demek? Beşiktaş yıllar sonra sezona favori olarak başladı. Geçen sene de favori başladı. Bu sene de favori başladı. İlk şampiyon olduğu sene favori olarak başlamamıştı. O sezonun favorisi Fenerbahçe. İki senedir Beşiktaş'ın favori başlaması Fenerbahçe ve Galatasaray taraflarını psikolojisini bence bozdu. Şöyle bozdu. Emin söylediğim mantıkla ya bu Beşiktaş nereden çıktı? Biz Fenerbahçe dedik ya biz bu Galatasaray'la memnunduk. Ya biz olurduk ya olmuyoruz. Pastayı güzel paylaşıyorduk. Evet pastayı güzel paylaşıyorduk. Bu Beşiktaş nereden çıktı? İki taraftadır. Hatta bunu bazen e, söyleme de e, döküyorlar. Yani bu Beşiktaş'ın Nereden hani çıktı, daha sarayla yarışmak daha keyifli falan gibi aslında keyifli olduğundan değil ama bu aslında o Beşiktaş nereden çıktı duygusunun ee, tezahürü. Peki Beşiktaş tarafında ne? Beşiktaş tarafı da 20 yıldır 2-3 şampiyonluğa sıkışmış bir camia. Birden üst üste 2-3 sene, sene favori olarak sezona başlamanın bir ee, açıkçası ne yapacağını da çok bilememe hali var bence. Beşiktaş tarafında da durum bu. Ee, yani öyle enteresan bir pozisyonda ki e, Fenerbahçe kendi evinde Trabzon'a yenilse belki teknik direktörünün gitmesi, oyuncuların ıstıklanması ki oluyor zaten. Volkan ıslıklandı yani hani yılların kalitesi. Başka e, Başkanın işte tekrar o gitme meselelerini çıkıyor. Diğer tarafta Galatasaray'a bakıyorsun, Tudor'a güvenen yok. Ama bir yandan da Aa, Tudor mükemmel şu anda büyük bir sevgi. Bu, bu, bu çelişkiler var. E, Başkana güvenen kimse yok Özbey'e ama bir taraftan da şu anda iki haftalık e, transferler ve iki haftalık performans inanılmaz bir bütünlük şu anda ligin neredeyse favorisi konumunda en azından kendisini öyle algılar bir pozisyonda bir Galatasaray ama şimdi iki hafta üst üste işte muhalif olsa tepetaklak tekrar geçen seneki Galatasaray'a dönme durumu olarak bütün bu psikoloji içerisinde bence lig çok fazla kırılgazlık barındırıyor bunun içinde de Beşiktaş'da var. Çünkü bu kadar duygusal, en üst ve en alçak e, duyguların yaşandığı bir noktada mantık kendisini duygulara daha çok e, kaptır Yani mantığın daha geride planda kaldığı e, durumlarda bence bu kırılmalar çok net yaşanacak. Ve bu sene o yüzden de şampiyonluğun nasıl seyredileceği konusunda Önleri yapmanın en zor olduğu sene olduğunu düşünüyorum. Ya en azından şunu söyleyebiliriz değil mi? Yani sakin kalmak çok önemli. Ee, ve Daha ikinci haftadan işte e, ortalığı ayar kaldırmamak gerekir. Ama sanki Beşiktaş'ta bile hiçbir sakinlik görmüyoruz gibi geliyor. Yani dünyanın evet. en önemli maçıymış, şu maçı kaybettik bitti gibi bir ortam var. Yani Benim aracığım genel çevresi bu. Bunun üzerine sizin de fikirlerinizi merak ederim. Ya bunun iki ya Türkiye'de zaten daha transfer dönemi bitmeden sezon başladığında her sene bunu yaşıyoruz bir her yani Taraftarlar beklenti içinde. İşte transfer için isimler gündeme geliyor. Onun yarattığı bir beklenti var. O yüzden ayarlanamıyor. E Fenerbahçe'de hala transfer beklentisi var Galatasaray'da. E taraftarda tabii ki e zaten sezon başı kırılgandır. Her takım için böyle. E işte Chelsea ilk hafta evinde Burnley'e kaybetti 3-2. E sonra gitti bu hafta Tottenham'ı yendi. Şimdi Hani Chelsea'nin oyununu bilmiyorum da bu Chelsea için bir şey bence bir anlam ifade etmiyor. Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki puan kaybı da bence bir şey ifade etmiyor. Ya da Galatasaray'ın Osmanlı sporu 3-1 gibi kağıt üzerine net bir skorla yenmiş olması da bir şey ifade etmiyor. O maçları sonra konuşurken ona tekrar geri gelirim. İstatistiklerim de var. Fakat ben bu haftalar, ya ben Beşiktaş camiasının panik halini, aslında Gürcan'ın dediği doğru biraz. İki sene üst üste şampiyon olmaya alışık bir camia değiliz biz. Tabii ki hep şey hissi var. Bu güzel şey... Nerede bitecek? Nerede sonlanacak? Her şey çok güzel. Bir kısa araya gireyim e, Burak müsaadenle. Tabii, tabii. Ya zaten bu üst üste 3 şampiyonluk mesela e, tüm Türkiye tarihinde 4-5 kere olmuş. İki takımda neredeyse diyebileceğim İspanya'da son 20 yılda bir kere üst üste 3 olmuş. Gerçekten ikinin üzerine koymak çok kolay bir şey değil. İşte bizim en son 90-91, 92 daha sonra Galatasaray'ın 4'ü var ya başka 3 yok son 25 yılda Türkiye'de. O yüzden e, biraz zor bir durumdayız bir taraftan da. Doğru. Bence bu e, panik havasını tetikleyen Galatasaray'ın sezonu iyi başlaması oldu. Onun etkisi var. Yani hem yani aslına bakarsanız kağıt üzerinde istatistikleri incelediğinizde e, Galatasaray'ın oyu ile Beşiktaş'ın oyunu arasında e, çok bir fark yok. Ama onlar daha skora yansıtabildiler oyunlarını. Bunun etkisiyle biraz bizim taraflarda panik başladı. O zaten her zaman olan bir şey bence. Çok da kayda alınacak bir dava değil. Sezonun gelenine bakarsak hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın büyük harcamalar yapacağını bekliyorduk zaten. Çünkü ülkemizin futbol konjüktürü ortada. Bütün büyük takımlar Şampiyonlar Ligi gelirlerine muhtaç durumda. E, Fenerbahçe senelerdir Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. E, artık seyircisi de gelmiyor. Seyircisi de onları terk etti. E, bu durumda tek e, çıkar yol şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirleri. Başka bir alternatif yok. Zaten senelerdir tek takımla gittiğimiz için e, Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi başaran tek takım her zaman o pastayı tek başına topluyor. Ve e, gelir kalemlerinde sebep oluyor. Bu Beşiktaş'ın Geçen programda konuştuğumuz gibi bu sene kar açıklamayabilmesinin önündeki en önemli etken tabii ki Şampiyonlar Ligi. Ee, bu yasınamaz bir gerçek. Şu anda hem Fenerbahçe hem Galatasaray bu pastayı tekrar almayı çok istiyorlar. Ee, bunun için de gerekeni yapacaklarını bizzat başkanları açıkladı. Aziz Yıldırım zaten e, gerekirse Avrupa Ligi'ne göndermeyiz oyuncuları. Avrupa Ligi'ne yazmayız. Evet. Ama ligde oynatırız, o derece iyi transferler yapacağız gibisinden bir şey yaptı. Hı. Çünkü FFP dolayısıyla kadroya alma ihtimalleri de azalıyor biliyorsunuz. Ee, gerek bazı sıkıntılar sebebiyle, gerek maaş bütçesi olsun, gerek e, denklik bütçesi, sattığın kadar alabilirsin bütçesi sebebiyle e, aldıkları bütün oyuncuları UEFA müsabakalarında oynatmaları mümkün değil. Sonra, bu sebeple aldıkları oyuncuların e, asıl şey yapacakları katkı yapacakları ya Türkiye Ligi olacak e, dolayısıyla Türkiye ilgini büyük bir rekabetle geçireceğimiz belli bu sene ama Beşiktaş da rakiplerinden aşağı kalır derecede şey yapmadı gayet iyi transferler yaptı gayet A klas seviyede oyuncular aldı. Hepsinin kariyerlerini incelediğimiz zaman rakipleriyle arasında bence çok fark yok. Hatta Gürcan'ın dediği gibi sezona gene favori başlayan takım. Öyle diyebilir miyiz? Hem... Ee, Beşiktaş iki, bir sezon önce hadi ilk sezon onu geçelim. İkinci se geçen sezon dominans olacağı beklentisiyle başlamıştı taraftarlar sezonu ve oyun kalitesi olarak da onu görmüştü. Bu sene onu göremiyor. Panik havasını sebepleyen bu yani. hani Transferlerden de ziyade bu sene daha ciddi rakiplerimiz olacak gibi bir his var. Ya ben tamam, de bence istedim. şöyle bir durum var. Geçen, geçen sene de çok iyi başlamıştık, başlamamıştık lige. söylemiştim o... bence bu se bu senenin şu ana kadar şöyle bir şey oldu. <gülüyor> e, takımda bir e, mental yorgunluk var. İki sene üst üste şampiyon oldum. En fazla üçüncü olabilirim. Çok aslında motive olması açısından çok kolay bir durum değil. Yani en fazla yapabileceğin şey geçen seneki. Bu e, zaten başarılı takımları, mesela Alex Ferguson'u Dünyada bu kadar, dünyanın en iyi teknik direktörü addedilmesini sağlayan şey takım başarı kazanıyor, bir sonraki seneye bütün takımın psikolojisini yenileyebiliyordu. Beşiktaş'ın aslında rakiplerinden öte en fazla mücadele edeceği şey kendi psikolojisi olacak bence. Yani doygunluk da var biraz, o da yatsınamaz. Gayet normal bir yani şey bence. Yani bir üst basamağa çıkma umudu ya da hani ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde de bu takım artık bir şeyler yapabilir seviyesinde belki oyuncular kendini göremezse Türkiye Ligi için doygunluk olabilir. Öyle bir risk var zaten demin verdiğim rakamlardan da zaten anlayacağımız gibi çok kolay bir şey değil üstüne yani üst üste götürmek. Bir de burada bu üç büyük takım dışında iki takım daha var aslında Trabzon'la Başakşehir. Bunlar hakkında da az da olsa bir şeyler söylemek gerekir. Ele Trabzon Sosyal transferi gerçekleşirse bence Trabzon ciddi bir rakip haline de gelebilir eğer takımın uyum sağlarsa. Ne söylemek istersiniz bu konu hakkında? Yani, Trabzonspor'un ben <gülüyor> Tabii, Ersun Yanal neticede takımlarını Potada potaya sokmuş, potada tutmuş, geçmiş olan teknik direktör. Ve Trabzonspor'un baktığında oyuncu kalitesi de e, kötü değil. Aynı şey Başakşehir için. Işte Başakşehir oturmuş bir oyun oynuyor. İşte e, tabii ki onların da Başakşehir bu sene Şampiyonlar Ligi, işte Sevilla'yı mi tabii belli değil ama Şampiyonlar Ligi'ne elenmeleri, Avrupa Ligi'ne gitmeleri bile. Mesela bu hafta rotasyon yapmaya çalıştı e, Abdullah Avcı. Galatasaray Spor geldi 3 tane golü attı. Hatta gitti daha yani. farklı da gidebilecek bir maç olmuş özetlerden. Bayağı istatistikler falan şey e, orta yani Gökhan İnler oynadı gene ilk 11. Şey. Emre Belözoğlu oynamadığı zaman bu sezon Başakşehir'in maç kazanabilmişti. Yok. Ya bu Fenerbahçe'deyken de Emre aynı hikaye geçerliydi. Emre sakatlandığı zaman <gülüyor> duruyordu. Evet. Yani koca, güçlü yani, olarak... Bu güçlü, güçlü bu, oyundan bu bu bahsediyorlar için, için, için Bütün bir yani. bağlıysa nasıl bu kadar güçlü bir oyundan bahsedilebilir ki yani? İşte. Bu, bu, burada bir şey var. Hani baktığında kağıt üzerine pas haritası çok güzel. işte o çok güzel, boş alan oyununu çok güzel yapıyorlar. Ee ama Emre Bülül çıkınca o oyunu oynayamıyorsun. Ya değil, ben ne size oldu? bir şey söyleyeyim. Ee, Beşiktaş'ta süper bir takım kağıt üzerinde oyuncular ama... ...Oğuzhan çıkınca da biz top yapamıyoruz Aynen. mesela. Öyle de bir e, komik durum var ki. Oğuzhan kötü bir günündeydi. iyi oynamıyordu çıktı. takım çok daha kötü bir halde her kulübün şimdi şimdiye kadar konuştuğumuz saha içi kırılganlıklar var bir de bunun işte saha dışı kırılganlıkları da ekle Galatasaray'ın İbra etme etmeme bir skandal yaşandı işte tribün bildiri yayınladığı bildirme Trabzonspor şehri zaten kırılganlığın doktorasını yaptı üzerine bak bak şeyini de yaptı ordinarius profesörünü almış bir şehir yani ilk olayda bir, orası orasını olacağı belli değil e, Fenerbahçe Aziz Yıldırım sağ olsun kendi kırılganlığımı <gülüyor> kendi yaratıyor. E bu, bu durumda hani... O yüzden bu hafta... Yani her takım... Biraz da işimiz şeye bağlı denebilir. Her takım her an kırılganlık yaşayabilirse... Ben sahada Beşiktaş'ın ortaya koyduğu oyuna bakıyorum. Hani... o ilk şampiyon olduğumuz seneki doyuruculukta mı? Belki hayır. Ama, Ama... orada bir şey kaçıyor. İlk sene şampiyonumuz... Sene bir oyunu yani. Oyun işte, hemen oynamaya başlamadık. Hani ilk haftalardan günlük günlük de gelmedik açıkçası. E, tabii. Hani hala de, 10. haftaya kadar mesela hala Fener çok favoriydi. Biz hani bu puanlarımızı ikincilikte işimiz yarayacak gibi düşünüyorduk. Ama sonra birden e, o gün katlesi yükseldi, yükseldi. Hani o da Gürcan da başta iyi söyledi onu. Çok kaçıyor. Biz sanki önceki şampiyonlukta da çok rahat aldık. E, zaten favoriydik. Zaten kadro katlesi olarak çok üstündük. Fener çok ağır favoriydi. Hatta sanıyorum Burak sen e, ev arabayı basın Fener oynayın demiştik. oraya bana girmeyelim. <gülüyor> <Çok, çok. gülüyor> Ben, ben de bu, o kadar transfer yaptığı sezonda şampiyonluğu vermez demiştim. Veriyormuş. Öyle Genel Fener kadrola fahır favoriydi. Ama aslında tahmin edilmeyen bir şey oldu. Mersin deplasyonunu hatırlatmıyorsanız? Bilgin birinci haftası. Oğuzhan'ın üç asist yaptı. Ha evet evet, evet. Yaptığı. Orada devasa bir futbol ortaya konunca ya burada bir Beşiktaş var dendi. Beşiktaş birinci hafta itibariyle almıştı o titri aslında. Ve ondan sonra da aslında bence Oyunun kalitesini hiçbir zaman Fenerbahçe'ye bırakmadı. Geçen ya. sene aslında bir yarım dönem kadar e, tökezledik bu oyun kalitesi konusunda ama ikinci yarı bence biraz toparlanmıştı oyun açısından. Yani bir önceki yıl tabii ki özlediğimiz sosyalı, gomezli paslar çok olmadı ama geçen sene ikinci yarısı o ustanın daha böyle kendini bulmasıyla e, iyi bir oyun haline gelmişti ki ikinci yarı biz 42 puan almışız bugün baktım. 42 puan bir devre için çok iyi bir puan. Yani i̇ki de çarpma 84 yapıyor. Ya bir de zaten beklentiyle şimdi bizim i̇şte, beklentimiz evet. şampiyon olmak mı? Şampiyon olmaksa Abu Bakarlı oyunla dış o zaman taraftarın şampiyon olmaya razı olması lazım. İl Türkiye liginde işte Galatasaray'ın Spor karşısında oynadığı oyuna bakıyorsun. Çok da matah değil ama üç bana hani bunu mu arzuluyoruz? Bunu arzuluyorsak o zaman şampiyonluğun favorisi konuşması bambaşka bir eksenden yapmamız lazım. Şimdi Galatasaray Osmanlı maçı dedim. Ben de onunla ilgili biraz istatistiklere baktım. Ee, şeye başlamadan yayına başlamadan önce de Mehmet'le konuşuyorduk. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kağıt üzerindeki istatistikleri nelerdir? İkili mücadele kazanma, rakip yarı sağda topla oynama, pas yüzdesi, şut, isabetli şut vs gibi istatistiklerde kağıt üzerinde Beşiktaş'ın altında Galatasaray çoğunda. Ama sonuca yansıtma konusunda Belki onların şu anda biraz daha atletik olarak Beşiktaş'tan ön seviyede olmasının sezonunu erken açmalarının da etkisiyle atletik olarak biraz daha üstün olmalarının e, poz girdikleri pozisyonları sonuca yansıtmada daha etkin Bir de daha düşünüyorum. Daha atletik sanki Galatasaray'ın bize göre. Hani, e, yani burada işte şey ee, Şimdi Tolgay ve Fernando'nun istatistiklerini birebir kıyasladım ben. Hemen hemen. Ee, çok denkler. İkisinin de pas istasyonları önlerindeki ofansif ortası, e, Fernando'nun Belham'da, e, Tolga'nın Oğuzhan. Bunların dışında ikisinin de ana pas istasyonları stoperler olmuş. Ben şimdi... Maikon, Serdar Aziz, bizde de şey e, Tosic ve Pepe. İkisinin de merkez pas istasyonları oyunu, olmuş. Dikine pas atma istatistikleri de hemen hemen eşit. Dediğim gibi bence datizm farklı şu anda öne çıkıyor. Bir de rakip kalitesi arasında farklı Yavaş sen da bizim maçta da gelelim isterseniz. Bizim maçla ilgili Gürcan'ın biraz farklı düşünüyor Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla. Burak farklı düşünüyor. Burak sen elinde zaten verileri de getirmişti. Bir yeniden düştün sandım. Teknik aksaklıklar olabilir. Güzel çalışıyoruz şimdi bakacağız. Şimdi mesela burada... Bu bekle, şutun kalitesi ve çekildiği yer vesaireyle beklenen gol istatistiği var. Mesela Beşiktaş'ın o maçı %93 galibiyetle e, kapatması gerekiyormuş. da yaklaşık şöyle bir şey olması lazım. Osmanlı Spor'un ise %55 ihtimalle maçı kazanması bekleniyor. Bu Tegen'in beklenen gol... Üzerinden yaptığı analiz. Ya yani Galatasaray'ın 3 tane attığı golün de oradan gol olmaz yani istatistiksel olarak. Yani Galatasaray yarım sıfırla mı yenebiliyor? Galatasaray yeniliyor Galatasaray muyum bir şeye? Galatasaray Numaç'ı kaybetmiş. Ha, yani. Evet. Ha. Olarak. Sen o web sitesi neyse onu bence at. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse biraz daha takip edelim. Böyle devam ederse ya. Biraz şans edelim web sitesini. Ee, bu bizim... İlk hafta ve ikinci haftaki pas istasyonu, şimdi Antalya Spor maçında yaptığımız pas dağılımı ile Kasımpaşa maçında, Kasımpaşa maçında Beşiktaş oynadığı oyunu oynayabilmiş. Buradan gözüküyor işte. Tolga, Oğuzhan'a veriyor. Oğuzhan dağıtıcı rolde. Tolga icabında Tadiska'ya dağıtıcı rolde. Biz ama aynı şeyi görüyoruz. Az önceki grafiği görüyoruz. Burada. Aa değişmedi mi? Değişmedi yok. Hmm. Heh değişti şimdi. Hmm. Tamam. Peki, neyse. Şimdi değişti. <gülüyor> tamam, tamam. Ee... Tam ekran yapabilecek misin? Devam edin, siz ben bunu çözeyim, siz başka bir Aslında <gülüyor> olmuştu da neyse. O zaman istersen Gülcan, sana geçelim. Sen e, oyunla ilgili e, beğenmediğin hususlar nelerdi? Ben hiçbir zaman, hiçbir zaman demeyeyim ama çoğu zaman teknik direktörleri oyuncu değişiklikleriyle veya maça başladığı 11 ile eleştirmem. Çünkü bir şey düşünmüştür, o maça özel detayda bir şey, farklılık düşünmüştür, o olmamıştır. Veya takımın belki yürüyecek hali yoktur. 3 atayım yerine ikinci yemeyeyim diye oyunun temposunu düşürmüştür. Biz bunu dışarıdan göremeyebiliriz. İçeride onlar farklı algılıyor olabilirler. Dolayısıyla ben bunlara çok takılmıyorum. Benim takıldığım şeyler daha çok genel oyun planının bu maçtaki iz düşümü neydi? Onu görebilmek. E ona baktığım zaman da ben Beşiktaş'ın ağır, ben bunu oynayacağım kardeşim dediği Bir oyun planını ben çok fazla göremiyorum. Yani yeri geldiği zaman Fabri Degajla oyun başlatıyor. Geri geldiği zaman manasız tolga alıp yan paslar, yeri paslar yapıyor. Şunu anladım ben maçtan. Ee, Atiba olmayınca, yani şeyi de kullanamayınca oyunun başında medeli, kullanmayı tercih etmeyince, Beşiktaş'ın orta sahası biraz böyle yumuşaktı. Bu yumuşaklığın neticesinde Şenol Güneş'in topu mümkün olduğu kadar rakibi az verelim. Az gelsinler. Çünkü da problem yaşayacağız. Topu vermezsek problem de yaşamayız. O yüzden skoru almışsak eğer 1-0 öndeysek savunmada top çevirelim, oyunu bitirelim o şekilde diye bir taktik ee, dediğini düşündüm. Zaten kendisi de maçtan sonra buna benzer şeyler söyledi. Top bizde kalsın istedik. Cümlesinden anlıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın oyunda büyük ağırlığı gözükmesine rağmen gol pozisyonu üretme konusunda daha geride kaldığı bir maçı izliyoruz. Dedik. E, bu da bana... Bunun da aslında bir taktik icabı oldu. Yanlış, yanlış anlamamasın Beşiktaş'a göre daha geride, olması gerekene göre sanki yani rakibe göre daha geride gibi bir şey evet. olma Doğrudur. Ee, doğrudur. Ee, ben asıl sorumu sorayım size bırakayım sözümü. Ben bir sene evvel, bundan iki sene evvel daha doğrusu Beşiktaş iki bir öne geçtiği zaman maçı dörde beşe götürür. En azından dörde beşe götürme e, iradesini orta koyardı. Götürürdü götüremezdi ayrı mesele. Ama son bir buçuk senedir. Beşiktaş öne geçtiği maçı tutmak, o şekilde bitirmek sayesinde oynuyor ekseriyette bütün maçları diyebilirim. 4-0, 5-0, 6-0 kazandığımız bir maç var mı? Peki kazanabileceğimiz de gol olmadı diyeceğimiz bir maç var mı? Yok. Beşiktaş'ın skorları 2-1 biterdi, Fabri hata yaptı 2-2 biterdi. Bu aralıkta olunca dönüp dolaşıp ondan sonra Fabri niye golü yedi diyoruz. Fenerbahçe maçında işte o hatayı niye yaptı diyoruz. Oyunları böyle çok kısır skorlara endekslerseniz. İliç buna maçı öldürmek diyordu. Maçı öldürme konusunda biraz sıkıntımız var evet. Maçı öldürmeyelim. Maçı şey... şey, öldürelim. Ben onu söylüyorum. Şimdi kağıt üzerinde bence de var. Geçen haftaki tahminlerimizde ama işte herkes 2-1, 3-1 demişti. Ve hani No şeyden Tresege'den gol cez esprisini <gülüyor> de yapmıştık. Adam evet, nasıl gol attı yani. ama ya. Yoksa bir, bekletilerimiz doğrultusunda bir maç gerçekleşti. Yani biz Beşiktaş'tan bunu bekliyoruz aslında. Hani beklediğimiz Beşiktaş bu. E bu Beşiktaş iki senedir şampiyon oluyor. Ha, ben Gürcan'ın dediğine katılıyorum evet. Orada Cenk atmalıydı ya da ne bileyim biraz daha gol pozisyona direkt girmeyi de düşünmemişiz. Ha, belki buradan peki ders çıkaracağız mı ya da ama mesela o pas haritasına baktığımda ben Herkesin topa eşit olarak dokunduğu. Ha bunda Kasımpaşa'nın bize alanı orta alanı vermesinin de etkisi var mı? Var. Kabul. Her takıma karşı öyle oynayamayız. Ama orada bir herkesin topa eşit dokunduğu bir Beşiktaş var. Yani gole gitme konusunda ha belki de oyuncu kalitesine dönersek Negredo girince ilk 11'de Cenk'in yerine ki pas en az katılan isim Cenk şu anda doğaldır. Forvet tabii ki daha az katılacak ama belki Negredo bir açılım şey yapacak ya da Medell'i monte edince belki daha direkt gidebilmeye başlayacağız. Ama işte bunları hep görmemiz lazım. Andan Beşiktaş'ın şu noktada bulunduğu yerden memnunum. Kasım maçı da kulağı küpe olsun deyip geçme yanlısıyım. Ya ben Şahsen. bir de maçta ben... buyurun. Sen devam et. Ben Gürcan'ın analizine şöyle bir destek vereceğim. Evet Beşiktaş oyunu öldüremiyor. Ee, i̇lk sene şampiyon... ilk şampiyonluktaki gibi bunu başaramamasının temel sebebi bence atletizm. Geçen seneden beri Trabzon maçında belirgin şekilde başlayan Atiba'nın düşüşüyle birlikte e, genel itibariyle takımda da bir düşüş var. Fizik olarak. Zaten takım yaşlı bir takım. Ne olursa olsun Adrianos'u bek bile 30 yaşında. Hı. E, orta sahadaki tempo problemimiz bir senedir gördüğümüz bir konu. Atletizmle bağdaştırabileceğimiz bir konu. E, oyuncuların Pas istasyonu olmama noktasında çok da başarılı olmaması, aktif paslarımızın çoğunlukla yanlara ve geriye doğru olması, direkt pas sayımızın azalmış olması, oyunun kuerizmanın üzerine daha fazla yıkılması, sürekli sağ kanada akmamız ve biraz sıkışması bence bunda önemli bir etken. Ee, hocanın da zaten çok zor gol buluyoruz bari tutalım psikolojisini anlayabiliyorum çünkü bastırıyoruz bastırıyoruz 25 tane orta yapıyoruz bir sonuca gidemiyorsak e, Bu ve bu defalarca tekrarlanıyorsa e, bir gol atma sıkıntımız olduğu ortada ya Oyuncu e, bunu, oyun yapısında eyvallah e, Bu farkı arttırma konusunda belki oyun yapısından kaynaklanan sıkıntı var biraz oyuncu yapısından da kaynaklanıyor diyemez miyiz Kore işte, bence Kapalı savunmayı açmak için çok iyi bir kilit olabilir ama... Işte ...farkı arttırmak için Kovarezma iyi bir kilit değil yani hani. Kovarezma ve Canel oynayacaksan... Nasıl, ...ne zaman oynanır o? Rıza belki ekibi 5'e 5 adam markajı orta sahayı kitleyen takımlara karşı... ...işe yarar. yaparsın, orta, yaparsın Ama e, alanı iyi parselleyen takımlara karşı özellikle ceza sahasına... ...Tolgay gibi, Atiba gibi, Oğuzhan gibi ceza sahasına girmekten itina eden adamların varsa... Sana dönüşü bu şekilde olur. Bizim aslında Babel'den uzak forvet olarak faydalanabiliyor olmamız bence çok büyük avantaj. Bence faydalanmıyor. Bence, bence faydalanmıyor. Attığı gol de uzak forvet golü. Attığı golü go at. ben oyunda faydalanmıyoruz. Bence yeterince faydalanamıyoruz. Ben yeter, yeterince faydalanamıyoruz ayrı gülüyor. bir konu ama uzak forvet olarak sahaya Doğru. çıkıyor mu? Adam, adam ceketini almış girmiş sahaya. Zaten Babel'in kimliği o. ...onu zaten doğru yanlış eleştiremeyiz. Oyuncunun şeyi o, özelliği o. Onu kenara koyuyorum. Ama Babel'in hareketliğine bakıyorum düşük. Koherazman hareketliğine bakıyorum... Hareketlilik kesinlikle düşük. Zaten ha, en büyük tembel oyun, Babel tembel oyuncu. Ben geldiğimde çok sevindim. Çok iyi futbolcu diyordum. Hatta insanlar ya daha iyisi olmaz mıydı diyordu. Yok oynar diyordum. Sonra o insanlar tatmin oldu. Ben tatmin olmadım. Enteresan bir şekilde. Çok... Bir kere oyun temposunu çok düşürüyor Babel. Aldığı her topu 3-4 kere dürtüyor. Ve hepsini ekseriyetle geri oynuyor. Yani ben onu o pozisyonda bir önceki oynayan adam Olcay'dı. Olcay hızlı oynardı, tekte oynardı. Şimdi yavaş ve tekte oynamayan bir adamla karşı karşıyayız. Bu bence, bilmiyorum, Lensi mi onun yerini oynatacak, Koyraz mı yerini oynatacak? Lensi onun yerini oynatırsak bu sefer ama iki tane kent <gülüyor> oyuncusu olacak. İyi Öyle ceza sahasından problem olur. Ben lens... Ya o iş nasıl çözülecek ben açıkçası henüz öngöremedim. Babel yeterince içeri devrilmiyor ama ısı haritasına baktığında mesela bu son Kasımpaşa maçının Babel'in ısı haritası bayağı Her yerde. Şey yok. Yani ben orada bir yoğunluk beklerim. Cezası sahasına giriş kısmında yok. Gezdiğim yani bir oyuncu gibi o. bayağı yani. geziyor ama Babel gezmiyor yani. Ama bakıyorsun mesela topla çıkışı çok etkili çıkışı yapıyor. Bir iki dribbling yapıyor. Ha diyorsun Babel hareketli. Ama sonunda işte 90 dakika sonunda grafiğe baktığında... E bu adamın hareketi nerede? Yok. ilginç O da ilginç kopuk, mi? O? Kopuk abi. Unutuyorum ben bazen Babel var mı yok mu sadece? Ben bizim WhatsApp'ın şey diyorum. Anların oyuncusu. Anlarda güzel iş yapıyor. yani Belirli anlarda. Bazı anlarda Babel çok iyi iş yapıyor. ha diyorsun alıp götürecek ama anda kalıyor. Yani ben de Babel'den 2 milyon euro kazanan bir oyuncudan daha fazlasını da bekliyorum. Kalitesi de var aslında ama bakalım. Lens işte nasıl bir katkı yapacak, bu yavaş oynamaya ya da daha doğrusu öne geçtikten sonra farkı arttırmaya. Lens bildiğim kadarıyla çok seri bir oyuncu ve direkt oynayabilecek bir oyuncu. Artı de zaten medeli çok beğendim ben, şu açıdan beğendim. Hani yeni gelmiş bir hafta falan oldu Türkiye'ye gelirdi. Hiç çatçat çat oynadı hemen topunu. Yeterince katkı veremedi takıma o ayrı hikaye ama böyle bir yabancılık çekmeden elinden geleni yapmaya çalışması yani doğru bir şekilde yani takımın oyuncusuymuş gibi oynadı. Onun da güzel uzun pasları var. Belki bu sorunu onlarla aşabiliriz diye düşünüyorum. Ya ben Negredo'dan da katkı bekliyorum. Yani 1.95 boyunda attım. 2 metre boyunda dev bir oyuncu falan ama aslında çok ıı, uzun değil ama çok güçlü bir adam. Sanki adamın yani. fiziği var yani. Adamın zaten acayip forvet, ya. Türkiye Ligi için fizikli forvet ideal. Aynen aynen. Ya iki stoperi bir adam gibi görünüyor. Direkt canavar yani. Burada teknik bir soru soracağım. Dışarıdaki gürültü yansıyor mu mikrofondan size yoksa yansımıyor mu? Yok, tamam. hafif bir ben de kolaylıkla şey yaptığım için böyle ince bir matkap sesi gibi bir ses. Şey. Bu e, YouTube'daki yorumlara da cevap edelim. Ben biraz okuyayım mı onları? Ben, evet, tamam. bakıyorum ben de. Kim bakıyorsa bir şey, bir şey yap. E, e, bir soru olursa oradan sen da alırız verin. soru. Şu evet evet, çok sen şey aktarırsan yorumlara. Mu? Bir arkadaş Mustafa Zekin demiş ki, Şampiyonlar Ligi ile birlikte o coşkunun geleceğine inanıyorum demiş, bence bu %100 doğru. Hatta Doğrudur. bu haftaki Bursa maçı bence bunun ilacı olacak. Doğrudur, katılıyorum. Yani bu bahsettiğimiz yorgunluk, işte hani o şampiyonluğun verdiği mental şey falan. Konuşmadık ama bu yorgun durumla ilgili zaten Şenol Güneş'in sezon önü antrenmanlarının pardon kamplarının yoğun geçtiği söyleniyor ama bu sene bizim kampta biraz sorunlu geçti sanki. Yani önceki kamplar gibi değildi. Biraz ha, olabilir, tabi. E, ya bir Çin'e gidildi gelince, e, İspanya'da ve e, şeyde yani normalde kap nedir? Avusturya'da, Almanya'da, bol oksijenli, ormanlı ve bir aydın uzun çıkmazsın. Oradan oraya, oradan oraya, e, belki iyi planlanmadan Çin'e gitme fikri benim için müthiş bir fikir. Onda hiç bir sıkıntı yok ama hani planlamada bir sıkıntı var sanki. Ve yeterince e, yani takım çok diri olmamasında onun da etkisi olabilir. Tabi hani içeriden muhabir değiliz, çok farklı değiliz konuya ama... ...benim gözlemlediğim öyle bir etki olmuş olabilir. Uğur Ercan, Koy Nasri konusunda mantıklı açıklamanızı bekliyorum demiş. Bizimkiler uyumuş olamaz değil mi demiş. Nasri'ye ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın şu anda? Bence e, herkesi gönderin Nasri'ye alın. Ama işte yani. lensi almışsın, nasıl olacak o iş? E, ya çünkü böyle adamlar adamları yedekte bırakamıyorsun, her türlü sıkıntı açıkçası. Ama nasıl gelebiliyorsa neden zorlanmadı sorusuna tabii verecek cevabım yok. Yani yani neden zorlanmadı bile. <gülüyor> Nasri alkolikmiş, geçen sene değildi. Bir <gülüyor> acayip kovaladık adamı, şimdi alkolik oldu o yüzden almadık. Doping soruşturması <gülüyor> var deniyor ama. Ha ondan, <gülüyor> tamam. Doping soruşturması var deniyor. Var, var. Öyle, o, bir, var, problemleri yani. var. öyle bir problemleri var. Öyle bir şey olduğu kesin. Geçen sene Sevin ya da oynayan adam durup dururken Antalya'ya gelmez yani. yani. Olabilir. Daha, bir arkadaş yani. da doping problemi vardı sanıyorum. Asrin diye yorum yazmış. Muharrem Kaymak. Evet. Hı. Ama şunu söyleyeyim yani net olarak. Koerezman, Lens, Baba. Doping Türkiye'de Lens, problem olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> Koervet arkasındaki dört oyuncudan bence daha iyi oyuncu. Her anlamda. Bence de kalite... Yani... Sınıfta. Ya Nasri diyorsunuz tabii ki şey, tartışılacak konu değil de acaba işte bu sorunları ne kadar büyük sorunlar o alkol meselesi olsun. diye Bence yani egosu Kuvarezma ile ikisini bizim takım tartmaz yani. Bir tane adamı zor kaldırıyor takım şu anda. Bence ikinci bir Kuvarezma'ya Had Kuvarezma gitsin Nasri gelsin dersen eyvallah başının üstünde eli var. Ama hem Kuvarezma hem Nasri bize çok fazla gelir yani. Neyse zaten e, olmamış bir şey yapacak. Koylemaya şey gittim oh ama right. benim başımın üstünde yeri var etrafından başka bir şey gelmiyor. Koylemeler <geldi>. türlü gidiyor. Yani <gülüyor> neyse oralara girmeyelim sonra çok sevki alırız. Biliyorum biliyorum <Gör>, <gör>, ne yaptın? Otağı <gülüyor> yaptım gireceğim söyleyecek şey ama. Arkadaşım selamlar ee, demiş ki Lensin Yelpaze'de uyk uzak forvet meziyetleri de var 15-20 gol diye var Hollanda'da solda cıvac oynarken sahada oynuyordu demiş. Hm e, güzel haber bu. Evet, e, tabi, ben yeterince takip ettiğim bir öncü değil sadece Fener'deki kadarıyla biliyorum ama gerçekten güzel haber. Bir de, arkadaş, Hollanda, Hollanda ligini ben kıyas almıyorum açıkçası. Ee, çünkü Hollanda liginde herkes... Yani ya şöyle herkes tam bir yani. belki olamaz mı? Ee, en azından bir done olabilir, yani yapabileceğine dair. Bir arkadaşımız da Can Bayarış Fabri'nin... E, pardon Türkan, Fabri'nin oyunu sokmasıyla ilgili durumdan bahsetmiş. Biz daha önce de konuştuk bunu. Gerçekten en yani çok iyi oyuna sokan adam birden bir hatadan sonra gibi görünse de aslında biz e, hepimiz gözlemlemişiz. o Güneş Fabri'nin topla biraz fazla oynamasına e, çok takılıyor. Fabri de bu konuda herhalde e, biraz daha rahat hareket etmek üzere artık o işleri bıraktı ve topu direkt oynamaya başladı. Ben, ben Ama böyle... hemen itiraz edeyim. Ben e, Fabri'nin 2-3 maçlık şeylerine baktım. E, pasta adımlarına. Hmm isabetsiz pası o kadar az ki. Uzun vuruyor olması sorun değil. Evet. Belki kafayla karşılayan oyuncu yeterince iyi karşılayamıyor ama adamını buluyor yani. Gerçi burada da şey var. Negredo şeye girince girince belki Tabii. onun uzun oynaması bir avantaja da Ya Bir de şu var. Mesela ben ben Fabri sezona kötü başladı diyoruz ki başladı evet. Yani ikinci Trezegeden yediği gol adamın içinden bir anda gol. Alan McGregor çıktı ya. Yani. Şimdi ama gerçi Alan McGregor tutardı be. Bilmiyorum. Yok yani. Ama... aynı aynav işte şimdi... tutabilir, <gülüyor> tutulabilecek ama tutabiliyor ancak o kadar şimdi yani başka. mesela rahşunu diyeceğim. Bu aslında kafamda tamamen oturmuş bir tez değil de mesela bir insanın bir yoğurt işi vardır, işleri yapışı vardır. Ona bir alakası bir müdahale ettiğinde bütün rutinini bozmuşsun. Acaba Şenol Güneş'in belki de Fabriye topla bu kadar oynama falan demesi ya adamı şimdi NBA'de Let Westbrook be Westbrook diye bir muhabbet var. Yani Westbrook'u bırak basın ne varsa yapsın. Şimdi biz de fabriği biraz ne varsa yapsından çıkarıp böyle belli bir şekillere sokmaya çalışıyorsak, belki de adamın özgüvenini de etkilemiş olabilir bu. Yani bu bize fabriği ekol bir tip değil. Yani. yani ben kendi bildiğimi yaparım diyecek bir adam değil çok teraziyi yani yani kara. Bu bir adam burada kendi bildiğini yapan memur evet. kafalı ama işte memur kafalının kafasına vurunca bütün şeyini özgüvenini kırarsın yani. Böyle az önce kelimek karı öyleydi de. Ne oluyor sürekli sürekli arkadaşlar? Sürekli, sürekli inanılmaz bir özgüvenle <gülüyor> ileri top şişirmeler, böyle topla alıp gitmeler. Gerçi bu maç asist yaptı neredeyse ama Valla alıp götürdüklerini de hep iyi götürdü. Ben şaşırdım bir şey. Normalde yapmasını istediğim bir şey değil ama yani bilmiyorum. Ama abi yaptıncadan... adam da inanılmaz böyle cross paslar falan saçma sapan. Ne yapıyorsun abi <gülüyor> diyorsun. Delirrtiyor hep. Hep sağ, az sağ ileri atacağım. atacağı pasların hepsi rakipte kalıyor neredeyse. Tofis, i̇şte sinansız adam Tofis. Evet, evet. Ya işte onu törpüleyemiyor ama Fabiyi töpüle de cayır cayır. Çünkü şey, Tofis'te anlamıyor belli, belli ki. Yani Tofis için tanklı fotoğrafı var ya Tanklı fotoğrafı yani, onu bunu nasıl törpüleyeceksin? <gülüyor> nasıl töpüyeceksin? Al bir yani. tankla fotoğraf çekeni al. Ya nasıl bu hele ben sizin dikkatinizi çektiyim. <gülüyor> yani karezmanın oyun tarzını beğenip beğenmemek ayrı bir şey ama bir etkiliği vardır. Kenardan ıı, akış sürekliliği falan yapar. Ben iki maçtır İkinci yarılarında maçların. Göremedim. Yani bu yorgunluk mu bir şey mi anlamadım. Yani kızdığım, normalde kızdığım şeyleri bile yapmadı Korezma. Yani sadece bana mı böyle geldi, sizin de böyle bir şeyiniz oldu mu gösteriniz? Korezma, Kasımpaşa maçının ilk yarısında benim gözüme güzel gözüktü. Şeyden ekstra... İşte ikinci yarıdan şey güzel bir şey yapıyorum. yaptığı değil. Evet ikinci. evet. Bir şey yapmadığı için gözüme güzel gözüktü. Yani normal dinamik içinde oynadığı için gözüme güzel gözüktü. İkinci yarıda kayboldu dediğin gibi, haklısın. Ha, yani... Ondan sonra çıkarken de işte bilekliği koparmalar falan gene aynı yani. Ben bunları artık izlemek istemiyorum ya. Gerçekten. Bunun çaresini de ne bilmiyorum ama bu hep... Ha, he, korezma... Vallahi... Orada yedi numara gözünce o bilekten çıkıp böyle yani. Bunu, bunu izleme... Yani bu olmasın Çözüm artık. Çözdüğümüz belki de girersem bence daha etkili olur. Ya korezmayı ben de... Öyle, evet. Mesela herkes, milli takımda oynayan adamı mı eleştiriyorsunuz diyor. Milli takımda bakıyoruz, oyuna girme dakikası Avrupa Şampiyonası'nda ben attım Ortalama 70 mi? 68 öyle bir şey. Ve girdiği maçlarda gerçekten iş yaptı. En az yarısında ve etkili oldu ama hani zaten biz de onu söylüyoruz. Koerizma ikinci evde girsin, rakip yorulmuş olsun. O da e, zaten boş alanla daha iyi oynuyor. Ama rakip dinçken evet şey oluyor, kendini maçı çıkaramıyor. Maçı adam 34 önünde, yaşında onun farkında değil ya. Birisi değil, adım At Atiba bile yok yani, Atiba'da bile yok. Atiba da 34 yaşında, onda bile olmuyor. Sen, abi sen yani. Tamam çok çalışıyor olabilirsin, çok da fit de olabilirsin. Ama benim gözümde hiç Atiba'yı geçme ihtimalin yok yani, hem fitlik açısından hem çalışma açısından. E tabi canım yani... Ya 34 yaşındasın abi, senin oynadığın dakika azalacak yani, bu kadar. Bu noktada ha. ya, hani hadi yedeği yok da değil yani Lens ve Negredo takıma monte olana kadar Bunu işte bu milli takım gülüyor. arasına kadar biraz halde... boşak çekeceğiz biz de galiba. Bir arkadaşın güzel bir yorumu var. Bak yine oyuncu konuşmaya başlamışsınız diyor. Gürcan'dan paparayı yiyeceksiniz diyor. ha <gülüyor> var mı öyle tutum? Bence koalizmo meselesi şöyle yani yedek olur mu olmaz mı meselesi. Bence oyuncular iki şekilde motive olabiliyorlar yani parayla vesaire. Ondan bahsetmiyorum. Bir tanesi rekabetle Ye, yedeğini oyuncu alırsın motive olur oynar. Veya yedeğe atarsın motive olur yine oynar. Bir de bunun tam tersi seni oynatacağım dersin ne, ne oynarsan oyna bunun özgüveniyle oynar. Bu ikisi farklı karakterdir. Mesela Gökhan Töre Gökhan yedeğe bırakayım dersen motive edemezsin. Oğuzhan'ı da motive edemiyorsun. O çünkü bana ne diyor ben bilmiyorum muyum oynayacağımı diyor oynatmıyor diyor. Belli oranda da haklı. Ama Kovarezma da öyle bence. Kovarezma'yı kim 60'ta girmeye ikna edecek? Adam maçın bitmesini 6 dakika kala oyundan çıkmak istemiyor. 60 dakikayı niye kenarda bıraksın? 60 dakika kenarda oturan ve giren Kovarezma'nın tribünle etkileşimine olacak. O hissi e, tribünle kurduğu ben bu camianın hafif işte ...maskotuyla amle ne işte işte hani kendisini konumlandırdığı yer. Bu sefer onlar da delenecek. Bence Yeko Rezma hep oynar ya da gider. Keşke gitseydi bence o ayrı mesele de. Ee, bence ya sonra... Ya da bari Lenise anlasın. sonucu çıkıyor buradan. Lenise yazılacak olacak böyle. Ferdinandı işte. Santos nasıl ikna ediyorsa... ...Şeynoğlu Güneş de i̇şte öyle ikna takım. Ya bir de milli takım da cedat sahası içine de giriyor ya. Cedat sahasında kovalıyor yani bizim en çok e, yapmıyorsunuz. İçeri girmesi, basit oynaması onu da yapıyor. Yani aslında yapa, yapsa yapar da yapmıyor işte. Çalışsa yapar derler ya. <gülüyor> Çocuğum zeki ama çalışma. <gülüyor> aslında da neyse süreyi de biraz e, şey, verimli kullanalım isterseniz Beşiktaş'ta gibi söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa. Ben şey söylemek istiyorum açıkçası. Ben bu maçta farklı denemeler de gördüm Şenol Güneş'ten. Ee, takım dizilişi olarak 4-2-3-1'den farklı gibi geldi bana. Gayet 4-3-3 tarzında. E, Tolga'yın daha çapa gibi e, Defansif orta sağ gibi oynadığı Daha çok pas bağlantısı yaptığı Taliska ve e, Oğuzhan'ın solda ve sağda 2-8 numara gibi Daha çok oynadığını gördüm Özellikle Taliska Normalde oynadığından çok daha geride oynadı bence Ben şimdi bak e... Destekleyen bu sefer koyabildim galiba evet. grafiği İkmaç'ın evet, evet, sinyaya yani şey. yana pas grafiği var şu an ee, Tolga'nın <gülüyor> önde, Oğuzhan ve Talizka arkada. Zaten medel oyuna girince Tolga geride kalmaya devam etti. Ben beklerdim ki medel evet. geride kalacak. Tolga geriden aynı oyunu kurmaya devam etti. Aynı pasları vermeye devam etti. Şurada işte Babel ile Cenk'in üst üste binme sıkıntısı var. Onun evet. haricinde sayıya ilişine bir bekledim. 4 3 3 ilişi. Kuala'da da, da hariketli olmuş. Yani şu noktalar da topa ne kadar dokunduğunun noktası Hı. ve yani büyüklükler neredeyse eşit. Ben o yüzden... Sağaya konan oyuncu skor vermese de rahatsız değilim demiştim en başta. Tamam. Bir de, e, tamam rakip çok güçlü bir rakip olmayabilir ama Cezat sahasında hiç sokmamız 90 dakika boyunca bir de artı. Ama işte cezat sahasına girmeden attılar golü. <gülüyor> <gülüyor> yani Frenzege kadar... dedik. <gülüyor> dedik o kadar. <gülüyor> Mayamayat dedik. Yani iki yani, maçta güzel goller yiyoruz canım. Orası güzel şey yiyoruz. yani. Bu arada çok iyi oyuncu çıktı yani o atan çocuk... golü atan çocuk. Mayamayat. Mayamayat. İlk golü mü? İkinciyi bize çok Rezege. hareketli gerçekten yani hiç tutulmadı ya. Tam şey ya aynı doka işte. şu Bir tane de Mersin'de vardı ya neydi o? Nakulma. Bak. Nakulma. Tam aynı, aynı tip adamlar işte. Hep standart Türk takım Ama bu işte. bayağı genç. Bu 21 yaşında Bak yani. Yok. Bu zaten kiralık. Anderlet'ten kiralık bu. Heh, bravo. Hmm bunu yetiştirirler yani şey yaparlar gibi geliyor Nasıl bana. Süper şey bir model kurmuş. Yani çarptık mı geçen hafta da konuşmuştuk gene tekrar. Para yok hani parasız. Bu kadar böyle iyi bir şey yani bu. <gülüyor> e Beşiktaş çok iyi o gidiyor evet. Fener Fener maçından da kısaca bahsedelim hani normalde diğer takımların maçları çok konuşacağız değil ama iki rakip birileri de oynamış. Öyle birkaç dakika e, siz de gözlemleriniz. Siz, siz gidelim, en sonunda grafik göstereceğim. Grafik. seç? daha ben göstereyim siz konuşun. Ben maçtan... Tamam, sen... Şimdi Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Bence psikolojileri şu. Benim de Fenerbahçeli arkadaşlarım var diyorsun. Aynen. <gülüyor> Galatasaray ile Fenerbahçe arasında iki haftanın sonunda iki farklı psikoloji ortaya çıktı. Galatasaraylılar şampiyon olabileceklerine inanıyorlar. O yüzden maçı da izlemeye stada gidiyorlar. Fenerbahçeliler inanmıyorlar. İnanmak istiyorlar. Ne, teknik direktörlerinden ne oyunculardan ne de başkanlarından memnunlar ama şu anda sıkılmış durumdalar kazanmak istiyorlar böyle bir psikoloji içindeler ee, yani buna benzer bir maç oldu yani Fenerbahçe'nin kendi kapasitesini zorladığı ama o kapasitenin de kazanmaya yetmediği beraberliğin bence doğru sonuç olduğu bir oyun ortaya çıktı bence Fenerbahçelileri asıl kıran şey Vardar maçı oldu. Vardar maçı'nın sonucu onların sezona dair beklentilerini bayağı kırdı gibi görünüyor bana. Trabzon maçı için konuşursak, yayından önce de söylediğim gibi Burak'ın sakatlanması çok önemli. Burak geçen sene Lens Fenerbahçe için ne ifade ediyorsa şu anda Trabzonspor için onu ifade ediyor. Oyunun büyük kat, büyük parçası Burak şu anda. Ee, Endoy'u gördük. Şaka maka, ucuz kurtardık kendimizi. iki sene önce bize ittiriliyordu az daha. Yani nasıl felaket bir adam. Hem, ya. hem hareketlilik <gülüyor> açısından olsun, hem oyuna katkısı açısından olsun. Burak'ın paylaştığı görselde One nokta halinde siz de seçebildiniz mi? Şimdi gözüküyor mu şu an? Tamam. Ben şimdi mesela Göztepe karşısındaki <gülüyor> Fenerbahçe... Fenerbahçe, <gülüyor> Fenerbahçe, <gülüyor> Fenerbahçe <gülüyor> Beyler, bir, bir tane nokta var orada. En önemli fark şu, Ya One Percy burada da nokta, burada da nokta. <gülüyor> Adamın pas trafiğiyle tolgulma ile alakası yok. Bu arada yok. E, Burak, bir Burak bir saniye <gülüyor> beklersen bir şey söyleyeyim. E, sen oraya ekran koyduğunda biz arada konuşursak sen arada kayboluyorsun geliyorsun. Hani bunu ben son kez araya gireyim. Sen oraya koyduğunda sen konuş sadece. Tamam öyle yapalım. Tamam. Aa, şimdi şöyle Topal ve Souza üst üste bilmiş Göztepe maçında. Bu maçta Şikirtel'in de pas trafiğini oluşturmasıyla alakalı olarak Topal ve Souza ayrılmışlar. Şimdi bu Fenerbahçe adına iyi bir haber. Ama tabii ne kadar iyi, nokta olarak kaldığı sürece bir de Valbuena'ya bak yani. Bu at Valbuena oyunu şey, şurada da belli, iki yerde de belli. Alper ileriye devriliyor, yana gidiş gelişler yapıyor ama Bumpers'in dokunuşları Alper'den geride ortalamaya baktığında falan. Fener'in böyle temel sorunları var. Yani Sporkunç'tu şey korkunç. diye maça baktım ben de yani. Aiktir'in var, Cem diye biliyor musunuz? <gülüyor> Twitter'dan şey paylaşmış. One fotoğrafı var. Böyle telefonda birisiyle konuşuyor. Yok abi bundan sonra çalışmayacağım diyor. <gülüyor> gibi, Günüm doldu yaşı bekliyorum diyor. <gülüyor> çok güldüm ya. Ya bu arada e, Gulliano girdikten sonra kısım beni yalnız... Endişenderiz demeyeyim de Fenerbahçe'ye bir ışık varsa o Gulliano'lu şeyde var. Adam gerçekten çok... Hani, Açıkçası korkuyor. Çok şey yani. diyor, çok akıllı bir oyuncu. Çok doğru oynuyor bir de. şey değil. <gülüyor> saf yetenekliyim. Şeyin referansı, Alper takip eder ötürü oyuncuları, onun referansı var. AMC klasik, AMC demişti. Topal e, Soğuz'a, Alper e, şeyine o katılabilirse evet. Aykut hocamana işte o da bir sınav. Her hocanın bir sınavı var bu sene. Tudor'un da sınavı Gürcan... ileride çıkacak, ilk mağlubiyette çıkacak ortaya. Gürcan var bir yorum da yapalım. Mesela şey şu hiç beğenilmedi geçen sene ama belli bir sistem daha olunca şey şu da mesela çok etkili oldu maçta çok kısa sürede. Yani aslında e, onun bir şeyi var, e, onun verebileceği bir oyun oynarsa o da iş yapabilecek bir oyuncu aslında. Yani çok da o kadar tükkaka bir oyuncu değil. Değil. Ya her oyuncunun bir değeri var, onu sen eğer parlatabilirsen başarı kazanıyorsun. Yoksa ama bunların hepsi kötü oyuncu dediğin zaman en iyi oyuncu da kötü hale geliyor. Ama ben benim içimde kaldı, onu da söyleyeyim ikinci programımızda. Şu 5 Beşiktaş'ın sol kanadında görmek isterdim. Oğuzhan'ın yönetimindeki bir oyunda. Evet. evet. O da içinde kalan bir şeydir. Yani görünce insan ee, keşke öyle bir tercihte bulunsaymış Beşiktaş. diyor. Maliyeti, Maliyeti çok para verdiler ya. hem yani Yıllık ücreti de şey bon servisine de 3-4 milyon euro bayıldılar yani. Ya bizim FFP ile Fenerbahçe'nin FFP'sinin farkının biraz da daha bize Yok ya bizim bizimkisiyle Fenerbahçe'ninkisi neredeyse birebir aynı. Galatasaray'ınki <gülüyor> farklı <gülüyor> sadece. Ya, sıra K yı, K yı satarak onlar da bizim yaptığımızı yaptılar yani. Marcelo'yu hmm. nasıl biz sattık. Belki onlar de onu sattı. Onlar da de belki deniyor sattı. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ee, sizin eksiniz bir şey var mı? Yaklaşık 45 dakikalık bir süre yaptık daha önce 45 dakikayı bir, şey, bir program yapabiliriz. Bursa matematikçide değinelim. Değil değil spor, e, ben şey maçını izledim ilk haftaki Başakşehir'e yenildikleri maçı izledim. Bence e, orta sahadaki ikili şey çok daha oturmamış. İkisi de genç oyuncu. İkisi de atlet oyuncu. E, biraz daha oturduğunda daha dengeli bir takım olabilir. Ama yani daha çok bir İç saha takımı havası verdiler bana. Yani dış sahada çok etkili bir hızlı oyuncu yok. Gerçi yeni aldıkları geçen sene Konyaspor'da oynayan oyuncu bu hafta direkt girip katkı verdi. Delaj mıydı? Yanlış söylemeyeyim şimdi. Eee o Fenerbahçe'den değil. O dediğimiz işte Doka tarzı, Nakum tarzı adamlardan bir tanesi de o. <gülüyor> Ankarası Vodafone'da olacak. Maç farklı olacak iş yani. Seyircinin şeyiyle biz o hafif şüphel, e, endişe ettiğimiz bu ölü toprağa Vodafone'da bence çok net bir şey yaparız yani. Muhakkak. O ilk maçta da çok anlamsız oynadığımız o seyircisiz yani ne için olduğu bile anlaşılmayan belirsiz. Yani o belki o maç bir de farklı gidebilirdi. Gerçi skor iyiydi de hani o coşkuyu farklı bulabilirdi. Transferlerin başlamasını bekliyor musunuz? Efendim? <Gülüyor> Heh, ben de ben hocanın biraz... onu milli takım arasına bırakacağını düşünüyorum. Ben Negredo'yu e, bekliyorum açıkçası. Çünkü o daha önce geldi diğerlerinden. Şenol, evet. Şenol Güneş'in yokacağını düşünüyorum. Babeli kesip, Caner'i de kırmayıp, e, Caner'le de kırmayıp, gibi geliyor bana. Caner, Adrian'la çıkması bence çok gereksiz yani. Caner diyorum. Ben çok hoşlanmıyorum. Genk'le, pardon. Cenk'i... Cenk Negredo'yu oynatması için Cenk'i oynatmaması lazım. Ona kıyamıyor. Ben de Cenk'i solda oynatıp Negredo'yu forvetle oynatırım gibi değilim. Deneyebilirim benim hiç istemediğim bir şey. Hani Cenk ve Negredo yan yana çaktak aslında iki kanat gibi oynayabilirim. 4-2 yapalım madem öyle diyeceğim. Çünkü... Ya. Yani neyse. Ya bir de şey diyeyim, Şimdi Kualajman'ın şımarıklığından falan şikayet ettik vesaire. Öte yandan Negredo bu maçta da 85'te oyuna girerse ben Negredo evet. olsam mesela bilekliği o zaman atarım tozlu hatta tekme de atarım suluğa tozluğa. çok oldu da bak, yani. geliş, çok yeni geldi sen. 85, 85 çok ya? Olsun. Sokma adama. Yani bu biraz dalga geçmek oluyor bir yerden. Didel'in hani... maç ihtiyaç da var yani gerçekten. Bu i̇şte yani mesela mesela, ben mesela oyuncu değişikliğine de kızmadım baş şey Kasımpaşa maçında değiller. De. Oyuncu değişikliğinin ezberden olmasına kızdım. Maçtan önce skordan bağımsız sorsan işte evet medali alır. Hoca kim 3-2 oyuncu değişikliği kim yapacak? Lens, Medel, Negredo. Ne zaman yapacak? 70 civar. Negredo 85'te giriyor. Buna, buna silir. Yani. Yoksa olur yani. Bir durum yok ki. mu ya? Ben senol Güneş'in ilk senesinde bu oyuncu değişikliklerini ya diyordum ki o ezber dışında ne kadar güzel değişiklik yapan. İlk sene zaten. çok mutluyduk. Bir iç sonrası ya, o ben kadar ben... mutluyduk ki. Evet. Acaba bir sonrası olduğu için mi? Belki biraz fazla <gülüyor> mutluyduk. olduk. <gülüyor> bir yani 6. dakikada Oyuncu değişikliği olurdu. Yani o da aslında bir şey gibiydi. O da aslında bir bütün gibiydi. Her 46'da biri çıkar, evet, necik, evet. <gülüyor> necik, ya. yani. necik gibi bir şey olurdu. Ya Öte yandan evet. senede yapılabilecek 102 oyuncu değişikliği var toplam. Tabii ki belli paternler oluşturur her. Yani sayının ufaklığından dolayı da ama yani hani bu kadar tahmin edilebilirlik. Hani tahmin edebilir olmamadı da Mustafa Denizli gibi tavşan da çıkar mısın tabii ki hoş. yok ama bizimizi döndürür ama, ama Ay, de hocamdan memnunum ama... sence hocamın bazı şeylerde birazcık değişmesini istiyorum. Değişti neyse. Bu arada YouTube'dan bir soru var. Ee, vida gelirse 3-4 3 oynayabilir miyiz diye soruyor Uğur Erçen. 3-4 çok zor bir sistem yani <gülüyor> pat diye geçmeyle olmaz o işler. Teoride iyi gibi de ben hani çok uygun bulmuyorum. Antonio Conte de yani... gelecek mi? Hala stoper aradığımız düşünülürse ben şey, de çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Yedek, Ayrıca yedek stoperimiz de neredeyse yok gibi bir şey. Hoca kafada silmiş. Nitro belli ki. Çürcen sen bir şey dedin. 3 stoper çeksek... Yani. Yok o <gülüyor> kadar e, taktiksel elastik sağlayan <gülüyor> bir hoca değil. E, zor. Yok Hocam işte ben o 4-3-3 şey, bana o yüzden önemli geldi. Hoca böyle dediğin gibi çok taktiksel değişikliği seven bir insan değil. Üç senedir, yani iki senedir 3 senedir ya 2 senedir 4-2-3-1 oynuyoruz yani. Bu 4-3-3 denemesi bana o yüzden çok şey göründü. Arada 4-4-2 yapıyor. Deneme olarak seçtiğimiz... Bak. Orada ama elindeki kadronun da ona göre bir dizayn edilmesi lazım. Sen eğer Talisca'yı sadece belli bir role evir, evirirsen yani onu öyle kullanırsan hangi formasyonlar oynarsan oyna zaten elin daralıyor. 4-3-3 e, Talisca'nın merkeze geldiği oyun diyorsun. E bu sefer evet. Recep uzaklaşıyor, asıl etkili evet, olabiliyoruz. Şey. Yani zaten şey de o, işte M. Babel'in üst üste binmesi ve ceza sahasına ekstradan sokamıyor olmamız Korezma ile Caner'in etkinliğini bitiriyor yani direkt olarak. Zaten bu tariflarının... Nitekim... Hani... Şöyle bir durum o var, şey... Yani eğer Beşiktaş'ın birinci hücum silahı Korezma ve Caner'in ortalarıysa Taliska'nın o penaltı, penaltı noktasının oralarda zaten olması lazım. Genk'in kafayla attığı gol elin parmaklarını geçmez. Taliska atabiliyor golle. Ya Kovarecma e orta yapacaksa ceza sahası için Negredo, Taliska ve Babel olmalı. Evet. Babel arka direkt olmalı. Yani bu hani Ama e, sorun ne? zaten Caner e, orta yaparsa ne olacak? <gülüyor> evet. Kovarecma e gitmiyor arka direğe. İşte Gitse yani. de almıyor topu. E, problem o yani. Yani Koyrazma'yı kesip lensi başlatması bence değişik bir etki yapabilir. Bence, bence olacak o ama 20. haftada mı olur, 25'te mi olur, 5'te mi olur onu bilmiyorum. Ama bence bir noktada lens koyrazma yerine başlayacak bu sene. Bence lens'e lens e zaten bir soru verilmiş kesin. Yoksa... Siz, siz lens, lens on üzerinden kaç veriyorsunuz? Maliyetinden bağımsız, oyuncu olarak. Ben Hı. yüksek Hı. veriyorum. Ben yüksek veriyorum şu sebepten uzun vadeli kontrat ve oyuncu 26 yaşında daha. Değil mi? Yok. Hayır hayır onu geç. 29, 29, oyuncu olarak. Yani ben oyuncu... 29, 30, 30. Hadi ya. Oh, Hangi Burak çok üzüldü şimdi. Ben 26... Beni kim kandırdı? <gülüyor> yok, yok, seni kandırmışlar. Anlat uzun, anlat ben onun üzerinden 8 <gülüyor> diyorum şimdi. Orkan'ın ortalamasını <gülüyor> alınca 26 oluyor. Sen öyle bildin. Oo <gülüyor> 20. Püü. Belki de kafada ortalama aldık tabii, neyse beni beni üzdüm de baş başa bırakın sizler. <gülüyor> benim puanım 8'den 5'e düştü birden birden düşüverdi. Ya Gökhan da durumu ne? Ben Gökhan Töre'den hani çok umutsuzum ya inşallah yandır yanıma da çok istiyorum ee, şey yani adam böyle kendini tamamen futboldan uzaklaştırdı Gitti orada İngiltere'de sakatlandı ama burada geliyor orada burada başka şeylerde yani. Bilmiyorum da sen futbol haklı çok olan bir adam hiçbir zaman olmadı. bence yeteneğiyle var olan bir adam. Bence normal yani. aklı da çok yok ama. Yani Gökhan Köre gibi güvenilmeyecek bir adamı kiralamak bence yanlış bir hareket. kiraladı olmadı işte. Olmayacağı belliydi. Biz aslında gönderirken de biliyorduk. Yönetimin bunu bilmesi lazım. 13 milyon euro koyma. On servisini, satın alma opsiyonunu. 9 milyon euro koy, o an sat. Sat kurtul. Veya atma, oynat. Yani satayım beğenirlerse alırlar. Ya beğenirlerse yani Premier Lig'de beğenilme ihtimali var mıydı Gökhan Terel'in? Yoktu bence. Gökhan ben zaten buna yazmıştım açıkçası neredeyse imkansız <gülüyor> görüyorum diye açıkçası. İşte geçen orada geçen işte, sene yani Gökhan Terel'in boyununu Lökhan Terel'den daha fazla diye düşündü bizimkiler. Bizimkilerin umudu vardı ki böyle evet, bir Evet bir... evet. Şans eseri ee, bu West Ham United maçına gitme şansım oldu? Gökhan aslında iyi başladı o maçta. Çok istekli arzuydu. Sürekli topu sağdan oynuyorlardı. Çok e, sürekli top istiyordu ayağına. Zaten golün asistini de o yapmıştı. Çok iyi başlamıştı. Tribündeki Veslam'la birkaç elemanla da konuşmuştum. Onlar çok umutluydu Gökhan'dan. Çünkü bir için referansı çok iyiymiş. <gülüyor> e, oradaki şeylere göre. Ama dediğin gibi adam yani... Tembel oyuncu. karakterde de problemli zaten. Bir de ağır sakatlık yaşadı gene orada. Ondan olmadı. Yoksa bence 3-5 verip -5 e 5'e bakmadan alırlardı yani. West Ham 2 yıldır Avrupa e, liginin ön elemesinde Astra'ya eleniyor. 2 e, defa aynı takıma elenler aynen. Yani o iyi oynamış Gökhan Töre. Rumen takımı Astra'ya West Ham olarak elenen takımın bu partisi. Boşverin. Evet, West Ham de gitti. Şimdi Arnavutovic'i aldı. 2. haftada kırmızı kart. Yani Bilic hocamın da için suyu ısınıyor bence. Yani bu sezonumuz yok. Bir de, Biliç, çok, evet. bile dayandı. Çok, çok bile dayanlı. Çok bile dayanlı. Ben koç, böyle baktım ekibimizinize yani. biz bir yazı yazmışız böyle ortak Gökhan Töre'ye dair Ben <gülüyor> bence köşk köst döner vitrin yapamaz yazmışım. İşte Oyunun kötü <gülüyor> seyri. <gülüyor> bir kere oyuncuyu motive eden oraya gitme arzusuydu. Gönderdim mi? Evet. Bir evet. şey Şimdi gitti geldi. Amaçsız hale geldi. Yani ne yapacağım? bir de rotasyonda 3. sıraya düştü. Yani artık ondan evet. bir şey olmaz ya yani bence de. Sene, Neyse bazen böyle e, inanılmaz şeyler oluyor futbolda. Herhalde çok mutlu oluruz yanılırsak. İnşallah. Evet. Keşke öyle olsak. Çünkü da şeyi var. Bir önceki senenin ben bir istatistik çıkarıyordum hatırlar mısınız? Doğrudan gol de asist hmm. dışında gole etki eden oyuncu şeyi. Fena değildi o önceki sene şeyi. Yani çok da iyi olmadığı bir sene olmasına rağmen fena yani az oynamıştı, yedek kalmıştı ama iyiydi ki bu sene ben yine çıkaracağım. Ee, geçen sene ufak kızım sebebiyle biraz istisiz e, çıkarmaktan uzak kaldım ama kızım da artık büyüdü izin verir diyemiyorum. Ee, sesleri tekrar çıkaracağım. Ee, yani hani Gökhan'ın öyle bir şeyi vardı. Yani etmadan da Olcay'ın da çok daha verimli katkı veriyordu. Bakalım o işte. İkinci ele inşallah sakatlığı geçer. Görürüz tekrar. Olcay nasıl yazdı ama? Ya gol çok güzel görünüyor ama aslında kaleciydi ya. Gol çok Canım benim ya evet. sağolsun. Şener Bey Açın son gol. iki maçında istatistiği kaleyi bulan şut 2 gol sayısı 3 falan oldu yani. Öyle bir, öyle bir şey mi <gülüyor> bilmiyorum. Ama, ama çok, yani. çok güzel yaptı yani. Önceki <gülüyor> maçta. O çok iyi goldü gerçekten yani. Müthişti. O zaman evet, ben yavaş, maçı tabiini yapıyorum. Bence 3-0 alırız. Yap. Bak Geçen hafta Karamsar diye biri yazmış gördüm. Karamsarlığımın sebebi belli oldu. Bu hafta karamsar değilim. Net 3-0. Negredo başlamakta 2'ye düşürürüm. <gülüyor> Abi bence Cenk Tosun şu anda fizik olarak takımdaki en hazır adam yani. Ben Ama işte başlayacağız. Yani tabii o da Negredo sonuçta 4-300 boru değil. Yani ne oluyor? Tam i̇nanalım Evinç. Tahmin alıyoruz şimdi. Atiba Ama diyorsun. Ben... Atiba... Takımdaki yeni oyuncu, adam e, işte inanılmaz falan filan falan durmadan o maça oynat, bu maça oynat, ee burnu keselim de de en sonunda bir gün geliyor abi. Bir günde adam yaşlandı. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlanmadı abi yalan mı söylüyorsun? Sen <gülüyor> Nankör abi bu yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Herkes tahmini alalım tahmini. Ben de 3-0 diyorum. Ya ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Gürcan, bari farklı bir şey söyle. Tabii ki ben herhalde farklı bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> 2-1. 2-1. Ee, ben aklımdan 3-0 geçiyordum ama 3-0'lar madem rezervde oldu. Ben 3-1 diyorum ya. Bir tane yeriz biz yine belli olmaz. Fabi evet. deformsuz. Yemeyeyim. O zaman yevaksam. Fabi'nin Gürcan Övünç, Burak, namı diğer Şelbil nasıl okunacaksa ee, ve ben Mehmet, namı diğer Kucis. Ee, sizlere iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.